Yel mi, mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla. Okur olarak bizler okuduğumuz bir kitabın yazarı hakkında ne biliriz? Daha doğrusu ne bilebiliriz? En ince ayrıntısına kadar yaşamını öğrensek de, hatta o yazarı şahsen tanısak da, daha ileri gidelim. O yazar hakkında bir o yazar yakın bir arkadaşımız bile olsa, gene de o kişi hakkında yazar olarak söyleyebileceğimiz şeyleri yazdığı kitaptan çıkarsarız. Yarattığı kişilerden, bu kişileri soktuğu ilişkilerden, yargılarındaki tonlamalarından, okuduğumuz kitabın yazarının nasıl bir kadın ya da adam olduğunu hayal ederiz. Yazarlar da bunu bilirler elbette. Onlar da yapıtlarını ortaya çıkarırken, kuşkusuz nasıl hayal edileceklerini düşünmeden, hesaplamadan edemezler. Don Quixote'un başında bu müthiş kitabın bize hitap ettiği ön sözü bulmak, bu bakımdan çok heyecan vericidir. Ama aynı ölçüde de şaşırtır bize, hatta biraz düş bile uğratır. Çünkü biz o ön sözde gerçek yazarı ararken, ...o yazara ait ipuçlarının peşine düşmüşken... ...oldukça samimiyetsiz olduğunu hemen fark ettiğimiz bir hitabet örneğiyle karşılaşırız. Önsözde bize hitap eden kişi... ...bize kendisini anlatmaktan çok bizi hayal etmeye çalışmaktadır. Hatta daha da ileri gidelim, bizi biçimlendirmeye çalışmaktadır. Önce şu şaşırtıcı açıklamayı yapar bize. Ben... Don Quijote'nin babası gibi görünsem de aslında üvey babasıyım. Adetlere uyup başkalarının yaptığı gibi neredeyse gözlerimde yaşlarla... ...oğlumda göreceğin kusurları affetmem veya görmezden gelmen için sana yalvarmayacağım sevgili okur. Sen onun ne akrabasısın ne arkadaşı. Ruhun kendi bedeninde. Gayet yetenekli hür bir iradem var. Evindesin ve kralının vergilerin efendisi olduğu kadar... Sen de evinin efendisisin. Bilirsin herkes kendi evinde kraldır. Bütün bunlar seni her türlü saygı ve mecburiyetten azade kılıyor. Kısacası, hikaye hakkında kötü söylersen karalanmaktan, iyi söylersen ödüllendirilmekten korkmadan istediğini söyleyebilirsin. Böyle dedikten sonra yazar kitabını kötüler durur. Şimdiye dek yazılmış hiçbir şeye benzememektedir bu kitap. saman gibi, yenilikten yoksun, üslubu güdük, kavram yoksulu bir hikayedir elimizdeki. Dahası, bilgi ve doktrinden tamamen mahrumdur. Sayfa başlarında açıklamalar yoktur. Tabii biz akıllı okullar olarak bunun sahte tevazu olduğunu hemen anlarız. Yazar belki de bizi kışkırtmak için böyle bir girizgah yapmıştır. Meraklandırıp kitabını okutmak için. Ve tam bunu düşündüğümüz noktada, Ön söze biri daha dahil olur. Doğrusu böyle iki sesli ön sözler pek de alıştığımız şeylerden değildir. Yazar bu kişiyi bize arkadaşı olarak takdim eder. Ve bizle paylaştığı endişelerini onunla da paylaşır. Arkadaşı onun endişesiyle eğlenir, son derece yersiz bulur. Kitabında eksiklik saydığı bütün o şeylerden yoksun olmasının kusur değil erdem olduğunu söyler. Ama gene de isterse hepsini uydurabilir. Diğer yazarlar da atıf yaptıkları otoriterleri sanki kendileri okumuşlar mıdır? Çoğu uydurmadır o derin bilgi ve okumuşluk gibi görünen atıfların. Böylece bu arkadaş yazarın endişesini giderirken diğer yazarları aşağılamaktan da geri durmaz. Ve son sözünü söyleyip çıkar gider. Önemli olan tek şey yazılanlarda taklitten yararlanmaktır. Taklit ne kadar mükemmel olursa yazılan da o kadar iyi olacaktır. Sizin bu kitabınızın amacı şövalyelik kitaplarının dünyadaki ve halk üzerindeki otoritesini etkisini kırmak olduğuna göre... ...filozoflardan cümleler, kutsal kitaptan nasihatlar, şairlerden efsaneler, retorikçilerden söylevler, azizlerden mucizeler dilenmenize gerek yok. Aksine cümlelerinizin, paragraflarınızın sade bir şekilde... Anlamlı, açık, yerinde kelimelerle, fikrinizi mümkün olduğunca canlandırması, düzgün ve renkli olması için uğraşın. Kavramlarınızı karmaşık, karanlık hale getirmeden anlatın. Kısacası amacınız birçok kişinin nefret ettiği, daha da fazla kişinin övdüğü bu şövalyelik kitaplarının temelsiz sanat yapısını yıkmak olsun. Bunu başarırsanız, az şey başarmış olmazsınız. Servantes'in Don Kişot'ta yazdığı önsözde ikinci bir ses oluşturan bu arkadaş kimdir? Tabii yazarın asıl niyetini bildiren iç sesi. Ama aynı zamanda da yazarın arzuladığı, hayal ettiği okuru. Yeniliğe açık, yargılarında isabetli ve akıllı, eline aldığı bu kitabın bütün farklılıklarını yakalayabilecek kadar dikkatli, o kitaptaki mizahın tadına varabilecek kadar zeki ve yazarın ufak tefek kusurlarını da Affedebilecek kadar yüce yürekli bir okurdur Servantes'in hayal ettiği. Ve böyle bir okura kavuşmak için de elinden geleni yapar. Kendi yazarlık otoritesini kırar ve anlatısında okurlarına sınırsız yer açar. Yel mi mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak zekanın Prensi Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla.